Aguz bil-Lah min al-Shaytan rajim bismillahi rahman al-Rahim. Inna al-Hamdulillah, nahmduhu wa nastayinhu wa nastaqfiru wa naguz bil-Lah min anfusina wa min syyaat amalina. Man yehdhil Allah, fala mudillala, wa man yudlil, fala hadiyla. Wa ašhedu an la illa Allah wahdahu la sharikalah. Wa ishadu Anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma baat. Muhterem, arkkadaşlar.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 en pahalı arabalara binmekte olarak görürler, mutluluğu saadeti bu şekilde e, müşahede ederler. Ama Allah'tan bir hidayet üzere olanlar hayvani böyle hayvani bir yaşamı reddederler. Onlar mutluluğu, onlar saadeti zorluklara katlanarak istenileni elde etme olarak görürler. Yani hedefine ulaşmak istiyorsan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 ve huffe n Cennet ho hoşlanılmayan şeylerle kuşatılmış. Ateş de şehvetlerle kuşatılmıştırdır. Evet, şehvetine yenilen ateşe giriyor. Hadisi Müslim sahinde rivayet etmiştir. Ve İbn Kayyım rahmetullahi aleyh kişinin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 Etkenlere Kişinin Bunları Ciddi bir şekilde ele almaması Aksine bunların zıddıyla nitelenmesi vasıflanması Müslümanın şahsiyetindeki ciddiyeti yıkan bir etken Dolayısıyla bizler burada Ciddiyet binasını zayıflatan Acize düşeren Bu etkenlerin en önemlilerine işaret etmek istiyoruz Bunlardan bir tanesi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 Mümin kullarını nasıl da övmekte? Vellediinehum <Sessizlik> anil Onlar boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirlerdir. Allah azze ve bil Boş sözlerle karşılaştıklarında yüz çevirip vakarla giderler. Ve Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve şöyle buyurur: Gülmeyi çoğaltmayınız. Çünkü gülmeyi çoğaltmak kalbi öldürür.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 Süleyman dar'ani şöyle der her şeyin bir pası vardır kalbin pası da karnı aşırı bir şekilde doyurmaktır evet, evet bu ciddiyeti yıkan bir başka etken arkadaşlar hanım ve çocuklara fazla bağımlı olma İbni Abbas radıyallahu anhodan e, bir adam ona şu ayet hakkında sorar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 Tabii bu sefer, babanın, annenin cimri olmasına sebeptir bu. Korkmaya götürür. Neden korkar? Baba, çünkü çocukları zayi olacak diye bir hitale çıkmaz. Cahil kalmaya götürür. Çünkü çocuk babasını ihtiyaç duyduğu dini konuları öğrenmekten meşgul eder. Onunla meşgul olmaktan, onunla eğlenmekten.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 mطلuptur istenendir. Dinin bizden istediği budur. Hadiste de geldiği gibi kefe bilmer ifmen en yadiya amen yaur. Kişiye, kişiye geçimini sağladığı insanları zayi etmesi günah olarak yeter der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mesul olduğun çoluk ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın. Ama onlara olan sevgi ve acıması, kişinin onlara olan merhameti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 Bunların hep bizim ciddi Olduğumuza ziyaret eden noktalar Bunlar Sözleşmeler için randevülerimiz için Vaciplerimiz için Bir not defterin tutulması Ta ki unutulmasın Her gün Kur'an okunması için bir vakitin Ayrılması gerekiyor arkadaşlar Her gün Bunu programımıza koymamız Gerekiyor Allah'ın kitabından sonra